Bütün mahlukat ilahiye cemaat, yani cansızlar, onlar da cansız değil de canlıdır ya, cansızlar, nebatat, ağaçlar, çiçekler, otlar, hayvanlar, insanlar, melekler, cinniler, bütün mahlukat-ı Cenab-ı Hakk'ı tesbih etmektedir. Hatta kafir dahi, kafir haber olmadan kendisi, vücudunun varlığı Hakk'ı tesbih eder. Çünkü Allah kitabı gereğinde hiçbir şey yoktur ki beni tesbih etmesin. Fakat siz onların tesbihini anlayamazsınız diyor Cenab-ı Allah. E anlayanlar var tabi. kim kulağından gazet pavuğunu çıkardıysa Hak Subhanahu ve Teala Hazretleri mevcudatın tesbihatını işidir. Yani bir tanesi şey söyleyiverelim. Haydar-ı Kerrar, Saki-i Kefser, fatih Hayber Hazreti Ali Kerim Allah'a diyor ki bir Resul-i Ekrem ile beraber çıktığımız vakitte Medine haricine taşların ve ağaçların Resul-i Ekrem'e selam verdiğini ben duydum diyor.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 ''Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, avucundakine bilirsen iman edeceğim sana.'' diyor. resul sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ''Ben kaybı bilmem, Allah kaybı bilir.'' Güldü Hüzey. ''Hani istikbalde, kıyametten, cennetten, cehennemden, sualden, mizandan.'' Haberler veriyorsun ya. Elimdekini dahi bilmiyorsun benim. Akıllı herif, doğru söylüyor. İki söylemiş ki biz de bunlara muhtali olduk, imanımız kemale girdi. Hani miras geçti ama söylemedin geçer Miras sabahı peygamber'e geldi bu Cehil. Ya Muhammed sen Mekke'den Kudüs'e gittin mi? Gittim. E, Oradan semaya maşallah çıktım. Ya kalk ayağa. Efendim sağa. Kaldır bir anı yerden. Kaldırdı. Öteki yerden yerden bakayım Düşer mi dedi peygamberi? E semaya çıkıyorsun da yerden bir kare şeyden kalkamıyorsun. Bu nasıl iş dedi. Akıllı. Aklı, aş herkese vardır. Ama... Aklıma at, ata binip denizin kenarına kadar götürür adamı, denizin öte götürülmez. Misale böyle. Bu aklıma at, aşk Allah'ın kudretine inanma meselesidir. Efendimiz dedi ki, ben şimdi kalkarsam ayağa düşerim ama o miraçta ben gitmedim, ben de havalanmadım. E ne oldu? Allah beni götürdü. O Kadir değil mi? Hani senin beni bir katremiyle halk eder? Koca ecrab-i semavatı, yıldızları, ayları, direksiz tanı Allah, çok mu yani görüyorsun? Gökte güneş ne diyor acaba? Direk mi var üzerinde zincirle bağlamışlar? Yıldızlar buna bil yolun harca. aklın benim aklım bilmediği, benim makinaların test edemediği yıldızlar var dersi mağlupta. Bunlar bir bir emirle halk olmuş, günü emreyle. İsa arada şeyine en yürülen hüküm dayakurun. Allah mübarek miş şey ol, o şey olur. Ama Allah mübarek olmaz. Sen şimdi uçamazsın ama teyare bindin mi gidiyorsun? Bak, kulları yaptığı teyare seni kaldırıyor güzel. E Allah'a teyare kudret ede kudret edebilir misin ya? Kullar bir kişi değil. Baksana beş kişi dolu yurtaya götürüyorlar yani. Ben kaybı bilmem dedi Peygamberimiz. Dedik ki o cehil, akıllı adam. Sen dedi kıyametten, mahşerden, sualden haberler veriyorsun. Ölecekmişiz, dirilecekmişiz. Mahşere sürüklenecekmişiz. Bu, bu dünyanın daha ya yaptıklarımızın hesabını Allah'a verecekmişiz. Cehennem varmış, cemmet varmış filan. Bunları haber veriyorsun ya. E, onları biliyor Allah biliyorum. Bunu bu, şimdi bilmiyordum. bilmiyordum. En dergin Cebrail sen nazil oldu. ''Sor Habibim Ebu Cehle, avucundakiler mi seni bilsin, sen mi avucundakileri bilesin?'' Dedik ha, şimdi hakta Teala bana bildirecek. ''Avucundakiler mi beni bilsin, ben mi avucundakileri bileyim?'' dedi. Allah böyle diyor şimdi bana, Böyle vahy olun.'' Ebu Cehenni akıllı. Avucundakini bil dese, Peygamber atar, belki tutar, tesadüf ettirir. Ama taşın konuşması onun için mahallidir. Taş konuşmaz onun için. ''Avucundaki seni bilsin.'' dedi. Başladı avucundaki taşlar ente Rasulullah, ente Rasulullah, la illa mavusullah demeye, kafir küfre attı. ente seharrun azim, sen büyük sihirbatsın dedi, attı da kaçtı gitti, imkanı yok. Çünkü imanda da istat lazımdır. Her şeyde istat lazım, istatı olmayan adam iman edemez, yapamaz bir şey, istat şartı imanda. Daha bir ateş alıyoruz, tahtanın üstüne koyuyoruz, yakıyor. Aynı ateşi başka bir şey için yakmıyor. Her şeyde de böyle. Sesi çirkin müşerefin, ilaç çötüyor. Neden sesi çirkin? Olmaz, istatı şarttır. İstat şart. İmanı da istat